Bismillahirrahmanirrahim. Sesim geliyor değil mi? Tamam. Zariyat suresi Mekke'de nazil olmuş surelerdendir. Allah Subhanahu ve teala bu surenin faziletiyle bizleri hıdıklandırdı. Anlamayı ve hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. 1'den 14. ayete kadar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, esip savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara and ki, şüphesiz size vaat olunan elbette doğrudur. Şüphesiz ceza elbet vuku bulacaktır. Hareli yollara sahip güve and ki, şüphesiz ihtilaflı bir sözdesiniz. Ondan döndürlen kimseler döndürülür. Kahrolsun o koyu yalancılar. Ki onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış Kafirlerdir Din günü ne zaman diye sorarlar. O kendilerinin ateşe sokulacağı gündür. Tadın azabı işte acele istediğiniz buydu. Ali bin Ebu Talib'den gelen bir rivayette o küfede minbere çıkmış ve bana Allah'ın kitabından hangi ayeti Resulullah'ın hangi sünnetini sorarsanız size ona haber veririm demişti. i̇bn Keva kalkıp ey müminlerin emiri Allahu Teala'nın esip savranlara kavlinin manası nedir diye sordu. Hazreti Ali rüzgardır dedi. Onun yükünü yüklenenlere kavlinin anlamı nedir dedi? Buluttur dedi. Kolayca süzülenlere ayetin anlamı nedir sorusuna gemilerdir cevabını verdi. Yine onun işi ayıranlara kavlinin anlamı nedir sorusuna da meleklerdir buyurdu. Evet. İbn Abbas Hareli yollara sahip göğe andolsun ki ayet kararlı, göz kamaştırıcı güzellikte göğe andolsun ki şeklinde açıklamıştır. Hasan-ı göğün yıldızlarla sağlamlaştırılmış olduğu açıklamasını da getirmiştir. Evet. Nitekim İbn Abbas, bu gök güzellikten yüksektir, şeffaftır, sağlamdır. Yapısı muhkemdir, geniştir, göz kamaştırıcı güzelliktedir. Sabit ve seyyare yıldızlarla, parlak yıldızlar, güneş ve ay ile Allah'a süslemiştir buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala, Şüphesizsiz ihtilaflı bir sözdesiniz buyurur ki, Ey Allah'ın elçilerini yalanlayan müşrikler! Şüphesiz siz toplanıp bir araya gelmeyen, kararsız ve birbirine zıt bir, söz üzerindesiniz buyurmuştur. Şüphesiz ki sizler, Kur'an'ı doğrulayan ve yalanlayan sözler arasında ihtilaflı bir söz üzerindesiniz buyuruyor. Ondan döndürülen kimseler döndürülür. Bu ihtilaflı sözler, ancak sapıtmış olanların yanında değerli ve geçerlidir. Zira batıl bir söz ve ancak anlayışı olmayan budala, gafil, ve döndürülmüş olanlar bu sözde galavete düşer, döndürülür. Ve bu söze boyun eğerek tabi olur. Evet. Tadın azabınızı, tadın yakılmışınızı şeklinde bir başkası da tadın azabınızı şeklinde anlatmıştır. Onlara bir azarlama, suçlama, hakaret, ve küçültme olarak, işte acele istediğiniz bu idi denir. Allah subhanahu ve teala bu fırkadan bizleri eylemesin. 15'ten 23'e kadar şüphesiz ki mutlakiler cennetlerde ve çeşmede çeşmelerdedirler. Rablarının kendilerine verdiği almış, Rablarının kendilerine verdiğini almış olarak zira onlar bundan önce de ihsan edenlerdi. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Onların mallarında yoksullar ve muhtaçlar içinde bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Kendi nefislerinizde de hala görmez misiniz? Rızkınızda size vaat olunan şeyler de semadadır. Göğün ve yerin Rabbine hamdolsun ki bu sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. Allah subhanahu ve teala zatından korkan kimselerden haber buyurarak o bedbahların içinde bulunduğu azap, cezalandırma ve bu vukarıların tersine onlar Allah'a dönecekleri günde cennetlerin ve pınarların başlarında olacaklar. Çünkü şüphesiz onlar cennette ve çeşmelerdedir. Allah'tan korkan kimseler cennet ve pınar başlarında olmaları halinde Rab'larının kendilerine bahşetmiş olduğu nimetler, sevinçler, güzel hal ve durumları almış olarak bulunacaklardır. Zira onlar bundan önce de dünya hayatında da ihsan edenlerdi. Nitekim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Geçmiş günlerde peşinen içleriklerine karşılık afiyetlerin yiğin ve için denir. Bahsin Allahü Teala onların iyi amellerini şu kavliyle dayan buyurarak onlar gecenin az bir kısmında uyurlar da buyuruyor. Evet. Abdullah ibn Selam der ki, Ali sallallahu aleyhi ve Medine geldiğinde insanlar hemen onun yanına koştular. Ben de onun yanına koşanlardandım. Onun yüzünü gördüğümde anladım ki yüzü yalancı birinin yüzü değildi. Ondan ilk işittiğim söz şunlardır. Ey insanlar yemek yedirin akrabalarınıza gelip gidin selam aranızda yayın insanlar uyurken geceleyin namaz kılın ki cennete selametle resimleriz. Allah bunlara uyanlardan eylesin. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yoksul insanları dolaşarak bir veya iki lokmanın bir veya iki hurmanın kendisini geri çevirdiği kimse değildir. Aksine yoksul kendini muhtaç etmeyecek bir varlığı bulamayan, durumu anlaşılamayıp kendisine sadaka verilmeyen kimsedir buyurmuştur. Evet. allah Teala kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır buyuruyor ki, yeryüzünde onun yaratıcısının büyüklüğüne ve sonsuz kudretine delalet eden alametler vardır. Orada her sınıftan bitkiler, hayvanlar, ovalar, dağlar, çöller, nehirler, denizler, dilleri ve renkleri farklı, iradeleri ve kabiliyetleri değişik, akılları anlayışlı ve hareketleri birbirinden farklı derecelerde, kimi betbah, kimi bahtiyar insanlar yaratmıştır. Onların organlarından her birini ihtiyaç duyacakları yere koyarak onları terkip etmesinde hiç şüphesiz, yüce hikmetler vardır. Bu sebepledir ki kendi nefislerinizde de ayetler vardır. Hala görmez misiniz buyurulmuştur. Rızkınız da semadadır ayetiyle burada yağmur size vaad olunan şeylerde semadadır ayetinde de cennet kastedilmiştir. Güvün ve yerin Rabbine and olsun ki bu sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir ayet kelimesinde. kerimesinde Allah subhanahu ve teala yüce zatına yemin eder ki onlara vaat etmiş olduğu kıyamet yeniden dirilme ve amellerin karşılığını verme hiç şüphesiz meydana gelecektir. O hakkında hiçbir şüphe bulunmayan gerçektir. Konuştuğunuz zamandaki mutkunuzdan nasıl hiç şüphe etmiyorsanız bundan da şüphe etmeyin buyurmuştur. Evet. 24'ten 30'a kadar sana İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi geldi mi? Hani onlar yanına girip selam sana demişlerdi de selam demişti. Tanınmamış bir zümre. Hemen ailesine giderek semiz bir ile gelmiş. Onlara yaklaştırıp yemez misiniz demişti. Derken onlardan endişeye düşmüştü. Korkma demişler ve onu bilgin bir oğuldan müjdelemişlerdi. Bunun üzerine zevcesi hayretten seslenerek döndü. Yüzüne kapayarak kısır bir koca karı dedi. Onlar bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Muhakkak ki o hakim, alim olandır dediler. Bu kısa da daha önceki Hud ve Hidr surelerinde geçmişti. Allah subhanahu ve teala İbrahim'in kendilerine değer verdiği şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? buyuruyor ki bundan kasıt Lut aleyhisselamın kavmine giden orayı helak etmek üzere görevli olan meleklerdi. Ama burada dikkat edecek olursanız demek ki peygamberlerin sünnetinden misafire ikramda bulunma var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirle ikram etsin diyor. Demek ki bu İbrahim Aleyhisselam'dan bize gelen sünnetlerde Allah Subhanahu ve Teala kitabında da müminlerin vasıflarından haber verirken onlar bizim vermiş olduğumuz duduktan hem yer, hem de Allah yoluna ne yapar? ikram ederlerdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu hareketlerle, bu amellerle ömür boyu amel etmeyi bizlere nasip etsin. Hani onlar yanına girip selam sana demişlerdi de, o da onların selamına, onlarınkinden daha farz etti, bir selamla karşılık vererek selam demişti. Evet. allah Teala başka bir ayet kelime kerimede de size selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle selam verin veya aynısıyla mukabele edin. Nisa 86'da buyuruyor ki Hazreti İbrahim de burada selamın en üstünü tercih etmiştir. burada anlatılmak istenen tamam birisi gelip selamun aleyküm dediğinde aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatı eğer karşıdaki tam selam vermişse selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü demişse, siz de ve aleyküm selam, ve rahmetullahi ve berekatü demeniz gerekiyor. Bir hadis-i şerifte ve mağfuretu diye de ifade gelse de her ne kadar bu gelse de bu zayıftır, Amel edilmeyecek derecededir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Efendimiz kafirlere veya davet için göndermiş olduğu mektupların birinde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve Mavfuretu diye yazmıştır. Bu sadece mektupta yazıldığı için Allah Resulü Aleyküm'ün ne uygulamasında ne sahabeler arasında bu kelimeyi hiç görmüyoruz. Bizim kullandığımız sünnet olan Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatı'dır. Kim Selamun Aleyküm derse 10, ve Rahmetullahi derse 20 ve Berekatı derse 30 hatimi sevap alır demişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve burada da İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına tekrar dönecek olursak, İbrahim Aleyhisselam buzağı kesmiş onlara kızartmış önüne koyduğunda melekler onu yemeyince İbrahim korkmuştu. Buradaki ifadeye bakacak olursak demek ki melekler nurdan erkek ve dişilikten uzak yeme ve içme olmayan sadece Allah'ın emrettiği şeyleri yapan varlıklardır. İbrahim endişeye düşünce korkma bir Allah'ın sana gönderilen Elçileri diyerek onu rahatlatmışlardır. Evet. Hanımı benim gibi koca ve bunun gibi koca eriften çocuk mu olacak deyince Allah subhanahu ve teâlâ'nın her şeyi hakkıyla bileceğini ve kime neyi nasip ederse onun olacağını söylemişlerdir. 31'den 37'ye kadar Ey elçiler işiniz nedir? dedi. Dediler ki biz suçlu bir kavme gönderildik ki üzerlerine çamurdan taşlar atalım ki aşırı gidenler için Rabbinin katında nişanlanmış. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir evden başka müslüman bulamadık. Elim azaptan korkanlar için orada bir ayet bıraktık. Allah subhanahu ve Teala burada da İbrahim aleyhisselam'dan giden ve Nut aleyhisselamın kavmine giden o elçilerin orayı helak ettiğini ve bu onların işlemiş olduğu suça binaen olduğunu bildirmiştir. Elin evet, azalttan korkanlar için orada ayet kıldık buyurmaktadır. 38'den 46'ya kadar. Musa da Hanon'u apaçık bir delille Firavuna göndermiştik. O erkanı ile birlikte yüz çevirmiş. Ya bir büyücü ya da bir delidir demişti. Sonunda onu da ordularında yakalayıp denize attık. O kınanacak işler yapıp durmaktaydı. Ada da onun Hanonların üzerine kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. İsabet ettiği şeyi bırakmayıp toza çeviriyordu. Semuda da hani onlara bir suriye kadar yararlanın demişti. Onlar ise Rablarının emrine baş kaldırmışlardı, Buyruğundan çıkmışlardı. Bunun üzerine kendilerini göz göre göre yıldırım çarpmıştı. Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardımda görmemişlerdi. Daha önce de Nuh kavmini zira onlar gerçekten fasıklar, kuruhu yediler. Rabbimiz subhanahu ve teala burada Musa aleyhisselam'dan ve taa aleyhisselama kadar aradaki gönderilen peygamberlerden ve helak olan kavimlerden bahsediyor. Onlar indirilen ayetlere gönderilen resullere tabi olmadıklarından Allah subhanahu ve teala da onları ne yapmış? Helak 47'den 51'e kadar Göğü gücümüzden biz kurduk ve muhakkak ki biz genişleticiyiz. Yeryüzünü biz döşedik ne güzel döşeyicileriz. Ve her şeyden çift çift yarattık ki ibret alasınız. Öyleyse Allah'a koşun. Doğrusu ben size ondan apatık bir uyarıcıyım. Allah ile birlikte başka ilah edinmeyin. Doğrusu ben Size ondan apaçık bir uyarıcıyım. Allah Subhanahu ve Teala dikkatleri yine Urvi ve Sufli Alemi yaratışına çekerek göğü gücümüzden biz kurduk ve onu yüksek bir tavan kıldık ve muhakkak ki biz genişleteceğiz. Onun köşe bucaklarını genişlettik, direksiz olarak yükselttik de sonunda şimdiki gibi yükseldi. Yeryüzünü biz döşedik ve onu yaratıklar içinde bir yatak kıldık. Ne güzel döşeyicileriz. Biz onun yeryüzü halkı için bir beşik kıldık ve her şeyden bütün yaratıklardan çift çift yarattık. Gök ve yer, gece ve gündüz, güneş ve ay, kara ve deniz, aydınlık ve karanlık, iman ve küfür, ölüm ve hayat, mutsuzluk ve mutluluk cennet ve cehennem olmak üzere her şeyi çift olarak yarattık. Ki ibret alasınız yaratıcının ortağı olmayan tek ve olduğunu bilesiniz diye buyurmuştur. Öyleyse Allah'a koşun Allah'a sığının işlerinizde ona dayanın doğrusu ben size ondan apaçık bir uyarıcıyım. Allah ile birlikte ona şirk koşarak başka ilah edinmeyin. Doğrusu ben size ondan apatik bir uyarıcıyım. Duyuruyor. Evet. 52'den 60'a kadar işte böyle. Onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde sadece büyücüdür veya delidir dediler. Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler?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 güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Muhakkak ki zulmedenlerin arkadaşlarının suçlarına benzer suçları vardır. Acele etmesinler. Kendilerine vaat edilen günlerden dolayı vay kafirlere. Aleykümselamu Rahmetullah. Rabbimiz Alâ, Peygamberi Aleyhissalatü Vesselam'ı teselli ederek şu müşriklerin sana söylediklerini daha önceki yalanlayanlar da peygamberlerine söylemişlerdi. Onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde sadece büyücüdür veya delidir dediler. Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki bu sözü birbirlerine tavsiye ettiler? Hayır onlar azgın birer topluluktu. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Sonradan gelenleri daha önce gelenlerinkine benzer Sözler söylemişlerdi. Ey Muhammed sen onlardan yüz çevir. Artık sen bundan dolayı kınanacak değilsin. Sen öğüt ver. Çünkü öğüt mümine fayda verir. Ve öğütten ancak mümin kalpler istifade eder. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlara muhtaç olduğundan değil. Sadece onlara bana ibadet etmelerini emretmek için yarattım buyurmuştur. Evet, her sözde, her işte, her amelde. Allah kendisine layıkıyla kulluk edenlerden eylesin. Kendisine şirk koşan değil, sırt dönen değil, isyan eden değil, kendisine halisane ihlasla boyun eden, sanılı kullardan bizleri eylesin. Ve bu surenin faziletiyle bizleri hazırlandı. Elhamdülillah her